27. ayet Sure-i Saf'ta Yuridun le yutfiu nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi velau karihal dur. Bu ayetteki nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi cümlesinin makamı cifrisi 1316 veya 7'dir. Ve bu tarih ise sabıkan 21. ayetin hatimesinde zikredilen inkılabı fikri sadedinde Avrupa'nın bir müstemlekat nazırı Kur'an'ın nurunu söndürmesine çalışması tarihine ve Resailin Nur müellifi dahi ona karşı o inkılabı fikri sayesinde o nuru parlatmaya çalışması aynı tarihe hem 7 surede 7 defa tilke ayatul kitap aynı tarihe hem tasin tilke ayatul kuran dahi aynı tarihe hem hedani rabbi ila sıratın mustakim dahi aynı tarihe hem inne rabbi ala siratin dahi şeddelinun birnun bir nun sayılmak ve tenvin sayılmamak cihetiyle aynı tarihe hem fe'irid anhum fermanı dahi aynı tarihe hem nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmunurihi dahi aynı tarihe bil ittifak muvafakatları elbette remizden, işaretten, delâletten ziyade bir sarahattır ki risale-i nur o nur-u ilahinin bir leması olacağını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 Risale-i Nur'un yarı ismi iki defa bu cümleyi ayette bulunmasıyla o münasebeti pek letafetlendiriyor. 28. ayet, Sûre-i Tevbe'de, Yüridun en yutfiunur Allahi bi-efwahihiim ve yaballahu illa en yutim nurahu, wallaukirha alkafirun ayetindeki, Nur Allahi bi-efwahihiim ve yaballahu illa en yutim nurahu cümlesi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 o her içinde Kur'an'ın nurunu muhafazaya çalışanlar içinde Resailün Nur müellifi 24'te ve Resailün Nur'un mukaddematı 34'te ve Resailün Nur'un nurani cüzleri ve fedakar şakirtleri 54'te mukabeleye çalışmaları göze çarpıyor. Hatta hakikati hali bilmeyen bir kısım ehli siyaseti telaşa sevk ettiler ve bu itfa suikastına karşı tenvir vazifesini tam ifa ettiklerinden bu ayetin manayı işareti ciyetinde bir medar-ı nazarı olduklarına kuvvetli bir emaredir. Şimdi İslamlar içinde Nuru Kur'an'a muhalif halet ekserisi o suikastların ve Sevri Muahedesi gibi gaddarane muahedelerin vahim neticeleridir. Eğer şeddellemim dahi şeddeli lamlar gibi bir sayılsa o vakit 1284 eder. O tarihte Avrupa kafirleri Devleti İslamiyenin nurunu söndürmeye niyet ederek 10 sene sonra Rusları tahrik edip Rusun 93 muharebe imeşumesiyle alem-i İslam'ın parlak nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resail'in nur şakirtleri yerinde Mevlana Halid'in Kutlisası ruhu şakirtleri o bulut zulümatını dağıttıklarından bu ayet bu cihette onların başlarına remzen parmak basıyor. Şimdi hatıra geldi ki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 bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid ayetidir. Şu ayetin dört 5 cümlesinde dört 5 ima var. Mecmu bir işaret hükmüne geçer. Birincisi ilen nuri bi izni rabbihim cümlesi ifade eder ki kitabı mübin vasıtasıyla 14. asırdaki zulümattan, insanlar biznillah Kur'an'dan gelen bir nura çıkarlar. Bu meal ve hususan nur lafzı Resail'in nura mutabık olduğu gibi Makamı cifrisi Şeddelinun iki nunu olmak üzere 1338 veya 9 ederek Harbi Umumi Zulumatında telif edilen Resailin Nur'un Fatihası olan İşaratul icaz tefsiri o zulmetler içindeki zuhuru tarihine tam tamına tevafuku ve ayetteki nur kelimesi Risale-i Nur'daki nur lafzına ima ile bakıyor. İkincisi İla Sıratul Aziz el Hamit cümlesi evvelki cümledeki nuru tarif ederek der Onur, Cenabı Hakk'ın izzet ve mahmudiyetini gösteren yoldur. Bu cümlenin makamı ebcedisi 548 veya 50 olarak, resailin nurun şeddelin nun bir nun olmak üzere, adedi olan 548'e tam tamına tevafuk eder. Eğer okunmayan iki elif sayılsa, mertebesine işaret eden iki farkla yine tam tamına tevafuk eder. Bu imayi teyit eden, hem letafetlendiren bir münasebet var, şöyle ki. Âlemi İslam için en dehşetli asır altıncı asır ile Hülagü fitnesi ve on üçüncü asrın ahiri ve on dördüncü asır ile harbi umumi fitneleri ve neticeleri olduğu münasebetiyle bu cümle makamı ebcediyle altıncı asra ve evvelki cümle gibi El-Aziz-ül Hamid kelimeleriyle bu asra Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid devirlerine ima eder. Hem sabık ayetlerde ise Resailün Nur'un ikinci ismine tevafukla işaret eden umum o ayetler dehşetli asır olan Hülagu ve Cengiz asrına dahi ima ederler. Hatta o ayetlerin hem o asra hem bu asra imaları içindir ki Hazreti Ali radıyallahu an ercuzesinde ve Gavs-ı Azam radıyallahu an kasidesinde Resailün Nur'a kerametkârane işaret ettikleri vakit hem o asra hem şu asra bakıp hiddetle işaret etmişler. Üçüncüsü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 Bu meal ise, 1345'te fevkalade tenvire başlayan Resail-i Nur'a tam tamına cifirce, hem mealce muvafık ve mutabık olmakla, Risale-i Nur'un makbuliyetine ima belki remzediyor. Beşincisi, elif lâm Enzelnahu kitâbun enzelnâhu ileyke'deki, ileyke kelimesi, Kur'an'a has baktığı için hariç kalmak üzere, elif lâm râ kitâbun cümlesinin makamı, Risaletün Nur'un birinci ismine tam tamına tevafuk etmesi Risaletün Nur'un Kitab-ı Münzel'in tam bir tefsiri ve manası olduğunu ve ondan yabani olmadığını remzen ifade eder. Çünkü Elif lamra 382, Kitabun 423, Enzelnahu 144, Yekunu 949. Eğer tenvin nun sayılsa 999 ederek Risaletün Nur'un eğer şeddeli nun bir nun sayılsa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 Birinci şua olan İşaratü Kur'aniyenin 29. ayet Sure-i İbrahim'in başında Elif lam ra Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nase min'd zulumat ila'n nur bi izni rabbihim içinde ila'n nur bi izni rabbihim cümlesine makamı cüfrisi sehven 1334 ederek Risale-i Nur'un fatihası olan İşaratul İcaz tefsirinin zuhuru ve tabli tarihine tevafukla Bakar denilmiş.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 الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد. Bu dahi üç cümlesiyle bazı münasebatı maneviye ve muvafakatı mefhumiye cihetinde ve hem Risale-i Nur'un mesleğine hem mülhitlerin mesleğine imaen Bakar ve birinci cümlesiyle der ki: O betbahtlar bazı ehli imanın imanları beraber olduğu halde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 Sair asırlarda o ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyor. Elması elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. Ve ikinci cümlesi olan vayesudduna an sebilillah ile der ki, o betbahtların dalaleti muhabbeti hayattan ve temerrütten neş'et ettiği için kendi halleriyle durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine adavetkârane menbalarını kurutmak ve esasatını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Ve üçüncü cümlesi olan, neha'i veca ile der ki, onların dalâleti fenden, felsefeden geldiği için, acip bir gurur ve garip bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip, nefislerini öyle şımartmış ki, kâinatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde o hakayıkın düsturlarını Süfli hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsait görmediklerinden, haşa haşa eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. İşte bu ayet üç cümlesiyle manen bu asırda acıb bir taifî dâlleye, tam bir tevafuk-u manevi ile, manay-ı işaresiyle çok efradı içinde, hususi baktığı gibi, tevafuk-u cifrisiyle dahi başlarına parmak basıyor. Evet, evvelki cümle olan, الذين يستحبونن مكامى 1327 eğer şeddeli lam ve ba ikişer sayılsa arabi tarihiyle 1359 edip otu yanlı tayifenin savletli zamanını göstererek tam tevafukla bakar ve yebghunha ivacanın makamı tenvin nun olmakiyetiyle 1209 ederek şeriatı islamiyeye suikast olarak ecnebi kanunlarını adliyeye sokmak fikri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 ve mürşitleri ve alimleri perişan olan vilayat-ı şarkiye'de risale-i nur imdatlarına ve her taifeden ziyade başlarına gelen hadiseler ve ayette bir eyyamillah tabir edilen elîm vakıaları hatırlarına getirmekle ikaz ve irşat etmelerine bir manayı işarî ve remzî ile emrediyor. Bu ahilki ehemmiyetli işareti beyan etmeme şimdilik izin olmadığından yalnız her birinin bir tek remzi gayet kısa beyan edilecek şöyle ki Dördüncü ayetin "Vemâ erselnâ min resûlin illâ bi lisâni kavmihî leyubeyyine cümlesi makamı cifrisiyle ve baştaki ayetin işaretleri karinesiyle risalet ve nübüvvetin her asırda veraset noktasında naipleri, vekilleri bulunmak kaidesiyle bir mana-i remzî ciyetinde vazife-i irsiyeti yapan Risale-i Nur'u efradı içine hususi bir iltifatla dahil edip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 hem tenvin hem şeddeliler sayılsa 1368 ederek Risale-i Nur'un beş devresine ve 5 vaziyetine remzen ve imaen bakar. Beşinci ayette en akhric kavmekem min zulumat ila'n nuri ve zekirhum bi ayami llah ila'n nuri ve zekirhum bi ayami llah cümlesinde makamı cifriisi şeddeliler birer sayılmak cihetinde 1351 ederek Risale-i Nur'un şimdilik beyanına iznim olmayan ehemmiyetli vazifesinin ve bu evamiri Kur'aniyeyi imtisalinin tarihine tam tamına tevafuku cifri ve muvafakat maneviye karinesiyle ve kıssadan hisse almak münasebatı ı mefhumiye remziyle Risale-i Nur'a ima en bakar. Daha yazılacak çok gaybi işaretler var fakat izin verilmedi şimdilik kaldı.